Hazır sundurma fiyatları yapılarına ya da şekillerine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden belirli olan bir fiyatı yoktur. Fiyatları 450 TL'den başlamaktadır ve 1200 TL'ye kadar çıkmaktadır. Tasarımı iyi ve dayanıklı olan sundurmalar tabii ki de daha pahalıdır. Fiyat listesi: Polikarbon sundurma metrekare birim fiyatı 450 TL'dir. Paslanmaz sundurma metrekare birim fiyatı 1200 TL'dir. Metal ayak cam sundurma metrekare birim fiyatı 800 TL'dir dayanıklı sundurmaya göre biraz daha dayanıksız sundurma ise tabi ki de daha ucuzdur, genellikle beyaz levha veya cam levhadan yapılır, ayakları sert yapılır, bu sayede uzun ömürlü olur, kişi isteği üzerine sundurma şekli belirleyip isteyebilir, ya da alabilir, hazır sundurma fiyatları bütçeye göre ürünlerle seçenekleri vardır, istediğiniz ölçü ve bütçeye uygun sundurmaların imalatını yapmaktayız, sundurma üzerinde ufak tefek oynamalar yapılabilir, sundurma üzerine led lamba döş ve ya ışıklı sundurma satın alabilirsiniz, bu sayede mekanınızda estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz, sundurmalar tek katlı bahçeli evlere yapılır, sadece evler değil otoparklara dükkanlara da yapılmaktadır, çeşitli renkleri vardır, kimyasal etkenlere karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır, bu sayede kolay kolay kırılmayacak bir yapıya sahiptir, genellikle artık amacı dışında, kapı önünü güzelleştirmek amacı ile kullanılmaktadır, polikarbon denilen malzemeden üretimi yapılmaktadır, ayakları ya da tutacakları ise alüminyum döküm ile yapılmıştır, pencere ve kapıların kötü hava koşullarına karşı korunabilmesi amacıyla tasarlanan pratik sundurmalar, ortak kullanım alanlarının da temiz kalmasını sağlamaktadır, kullanım açısından birçok fayda sağlayan pratik sundurmalar, güney cephelerde kullanıldığında ısıyı %65 oranında tutma özelliğine sahiptir, doğu ve batı cephelerinde kullanıldığında ise %77 oranında koruma sağlayan sundurmalardır, bununla birlikte sizi ve eşyalarınızı güneş ışığının zararlı etkilerinin tamamını filtre ederek korumaktadır. Bu içerik Albayrak Yapı İnşaat tarafından hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için 0216 487 çift 061'den bize ulaşabilirsiniz.